düşünceler söylendi ve ben bunların ardından yerini ne söyleyebilirim bilmiyorum. Bakalım. Ee, siz onu değerlendireceksiniz. Evet, e, ben e, bugünkü söyleşimize teknik ve teknoloji diye bir başlık attım. E, bu başlığı böyle atmamın nedeni de teknik ile teknoloji kavramları üzerinde biraz e, durmak istiyorum. Aslında bunların birbirine ilişkisi nedir, aynı şey midir, aynı şey midir? bunları biraz ele almak ve sonra sizlerle birlikte e, sizlerin düşüncelerini de alarak bunun üzerinde bir söyleşi gerçekleştirelim diye düşündüm. Evet. İlki şöyle bir soruyla başlayayım e, diye düşündüm. Evet. Bugün neden teknoloji üzerinde duruyoruz? Yani bu bugündenken sadece bugün şu anda bizim burada olmamızın dışında yüzyılımızı da kapsayacak şekilde 20. yüzyılın Aşağı yukarı başlarından bu yana ve son yıllarda da dünyada, entelektüel dünyada da teknoloji üzerinde çalışmalar yapıldığında, felsefe açısından teknoloji sorunlarla ilgili birlikte olunduğunu da görüyoruz. Hatta bu noktada söz gelmişken onu da söyleyeyim, teknoloji tarihi de yapılmakta olduğunu da görüyoruz. Teknolojinin evrimi diyebiliriz. Kitap belki sizler de bundan haberdar olabilirsiniz. Benim ilkimiz çeken bir kitap olarak burada da teknolojinin etkiliği bağlamında çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Ee, yani şöyle demek istiyorum aslında insan ve toplum bilimleri felsefe bugün teknolojiyi bir sorun olarak ele almakta ve bunda hiç haksız da değiller. Bugün biz de bir araya geldik bu sorun üzerine konuşacağız. Neden böyle bir şey gelip sinirlendik? Bunun cevabını biliyoruz. Neden? Çünkü günümüz dünyasının olguları teknoloji üzerine düşünmek ve bunu sorgulama gereğini dolu. Şimdi bu olgulara hemen şöyle, hepimizin ilgili olgulara şöyle bir bakacak olursak, en başta çok bildiğimiz çevre türlülüğü, çevre sorunları, sağlıklı besin ve benzeri gibi daha çok fiziksel nitelikli sorunlarla bir kere karşı karşıyız ve bunlara çareler aranıyor. Ama ben biraz bu sorunun, teknoloji sorununun daha çok sosyal, toplumsal insan ve yaşamla ilgisindeki boyutuna dikkati çekmek istiyorum. Yani teknolojinin bugün bir sorun olarak bizim ona yönelmemize neden olan yanı asıl sosyal yaşam açısından insanın kendi varlığı açısından problematik bir durumu bize getirdi. Ona biraz daha fazla eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu birazdan Sosyal boyutu belki e, düpedüz insan olarak bizleri yaşarken günlük hayatta için olacak şekilde insan ilişkileri bakımından teknoloji sorunu ne yaptı bize, neler olup bitiyor? Bunları bir göz önüne alalım diyorum. Çünkü hani yine şuna bakacak olursak insan ilişkileri bakımından yani çocuklara hemen dönelim. Çocukların dünyasıyla yani kuşaklar arası farklılıkları göz önüne aldığımızda Bugün işte X, Y, Z, Kuşağı diye bir belirlemeler de yapılıyor. Bu yeni gelen kuşakların dünyasını neden kendimi çok uzak hissediyor. Bambaşka bir dünya var orada. Kullandıkları dil bile farklı. Hani buna dijital dil mi demeli, ne demeli? Yepyeni bir dil kullanılıyor. Sosyal medya diye bir alan var. İnsan ilişkilerine bir şeyler oldu. Bunu görebiliyorum. Ve bu nedir? Neden böyle oldu? Bunlara biraz eğilmek, bunlar üzerinde durmak, insanın kendisine yönelik bir tehdit olmam noktası. Hani fiziksel tehdit o hep var zaten ama asıl tehdit insanın kendisiyle ilgili bir tehdit diye düşünüyorum. Bunun üzerinde duralım, konuşalım istiyorum. Şimdi ben mesela şöyle bazı belgesellerde, bazı programlarda da görüyorum. Artık günümüzün gençleri, çocukları giderek hani ekmeğin, yani bir, bir sürü gıda var hani tarlada, toprakta yetişen, e, işte ekmeğin, havucun, işte ne bileyim biberin, domatesin ve benzeri şeylerin fabrikadan üretip, üretilip geldiğini düşünüyor çocuklar. Yani bu çocukların, bu yeni neslin toprakla ilişkisi kopmuş. Hiçbir bağı yok adeta. Fabrika var, havucu oradan üretiyor ve <gülüyor> geliyor, biz alıyoruz. Böyle bir Dünya oluşuyor. Yani dünya hızla bambaşka bir yapıya dönüştü. Hani bunu aşağı yukarı tarihsel olarak da bir belirlenim yapabiliriz. 18. yüzyıldan itibaren bir dönüşüm başladı ama 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk evresi bunu doruğa çıkardı. Son yüzyıllarda da daha çok daha hızlandı. Gide hızlanan bir dönüşüm. Teknoloji dendiğinde garip bir şey var. Bir hızlı yaşamın içerisinde insan kendini kaybediyor. Böyle bir durum var. Hani e, sosyal boyutuna değinmek istiyorum dedim ya. Teknoloji sorunu dendiğinde işte makinalar çeşitli makinaların yapımı, icatlar. Bunlardan öte bir sorun benim daha çok dikkatimi çekiyor. Örneğin e, yüzyılımızda e, yoksulluk, açlık, eşitsizlik, şiddet gibi... Okular var, boyutları çok büyük. Ben bunları da teknoloji sorunu kapsamında düşünüyorum. Birlikte yine tartışırız. Teknoloji sorunuyla bir ilgisi var. <gülüyor> evet, şimdi bu birinci soru idi. Neden teknoloji üzerinde konuşuyoruz? Peki eden pek çok olgu var? Bunları söyledik. İkincisi soru benim aklıma takılıyor. Peki bu okuların teknolojiyle ilişkisi nedir? Yani bütün bunların sorumlusu teknolojimidir. Bunu bir e, göz önüne alalım diyorum. Neden böyle bir soru soruyorum? Çünkü teknoloji dediğimizde sadece biraz önce saymaya çalıştığım olgular mı var? Olumsuz olgular mı var? Teknolojiyle birlikte insan dünyasına hiç olumlu bir şey yok mu? Elbette var. Ben hemen şu örneği vermek istiyorum. Sağlık teknolojisi örneğin günümüzde. Bunun insan için sağladığı her ne kadar, her insan eşit derecede bundan yararlanamıyorsa da, eşitsizlik sorunu var çünkü bir yanda, bu teknolojinin insana sağladığı çok önemli faydalar da var. Yani şunu özellikle bu örneği dikkate alarak söylemek istiyorum, teknoloji sorununa eğilirken, Teknolo içinde bulunduğumuz teknolojik dünyadan ki bugünkü realitemiz bu. Biz teknolojik bir dünya içerisindeyiz. Bunun olumsuzlukları kadar olumlu yanları da var. Öyleyse nedir teknolojiyle ilgili? Sorun nedir? Bunu daha açık e görmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ya da ben en azından kendim, kendim için bunu açıkla çıkarma, açığa çıkarmak istiyorum. Öyleyse şöyle bir soru felsefe açısından sorulması gerekiyor. Teknoloji nedir? Bu soruyu sormak. İhtiyacımı duydum ve ben. ben de soruyorum. Nedir diye sorduğunda hemen şöyle kısa bir yanıt vereceğim. Teknoloji tekniğin belirli tarihsel koşullara göre biçimlenmiş halidir diyorum. Teknik ile teknoloji aynı şeyler değildir. Yani hem aynıdır ama aralarında önemli bir fark da var. Çünkü aynıdır diyorum teknolojinin özü aslında tekniktir. Ama teknolojinin kendisi teknik değildir. Neden? Çünkü teknoloji bugün bir sorun olarak da konuşma olduğumuz anlamıyla teknoloji son yüzyılın belki son iki yüzyılın ortaya çıkardığı bir olumudur. Öyleyse teknolojinin teknikten farkı onun tarihsel bir oluşum olmasıdır. Teknoloji bir oluşumdur. Teknik ise başka bir şey. Teknik nedir diye soralım. Şimdi madem teknoloji tekniğin tarihsel koşullara göre ortaya çıkmış bir halidir, bir oluşum şeklidir diyoruz. Öyleyse teknik nedir? Bu soruya eğilmek gerekiyor. Teknik de bu çok açık ve kısa bir yanıt verilebilir buna. Teknik insanın yapısında bulunan bir olanaktır. Bir olanaktır. Ve bunun gerçekleşme biçimleriyle ilgisindeki bugün sorun olan biçimlerinden biri de teknolojidir. Onun gerçekleşmiş hali teknolojidir. Şimdi ben bu ayrımı neye dayanarak yaptığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayrımın temelinde Aristoteles'in şu belirlemesi var. Aristoteles bundan 2500 yıl önce etik adlı kitabında tekniği düşünce erdemlerinden beş tane belirlemiş olduğu düşünce erdemlerinden biri olarak koymuştur, belirlemiştir. Dolayısıyla burada aslında tekniğin özünde insana ait, insandan ayrılamaz, tam da insanın kendisinden gelen bir olanlığı adlandırdığını görüyoruz. Bu önemli bir nokta. Sadece bu, bu yanıyla da teknik aslında tarih üstü bir yücelik taşıyor. Teknik tarih üstüdür, teknoloji tarihseldir. Ayrımı böyle yapabiliriz. O <gülüyor> teknik tarih üstü, yani ne demek istiyorum? Her... Zamanda, her dönemde, her ortamda insanla birlikte var olan şey tekniktir, ama teknoloji tarihsel olarak farklı biçimlerde gerçekleşebilir. Şimdi burada bir noktaya daha dikkati çekmek istiyorum. Yine Aristoteles'in bu belirlemesinden hareketle. Şimdi Aristoteles ikiştir, erdemleri iki ayırır. Karakter erdemleri, düşünce erdemleri diye. Karakter erdemleri ya da etik erdemler, kişilerin eylemleriyle ilişkisinde söz konusu olan erdemlerdir. yapı etmeleriyle ilişkisinde söz konusu olan erdemler. Düşünce erdemleri ise insan adı verilen canlı varlığın zihinsel yapısında bulunan olanaklarla ilgilidir. Ama doğrudan doğruya etikle, eylemle ilişkili olmasak da, etiğin temelini oluşturur. Düşüncelerden dediğim. Bu bakımdan tekniğin aslında insanın etik boyutuyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Teknik özünde etik nitelikli bir şeydir. Diyebiliriz. Bu nokta önemli görünüyor ki sonlara doğru kuracağım bağlantı açısından da önemli. Evet şimdi şöyle bir Eski çağda Aristoteles'e bulduğumuz bu temelden hareketle günümüze kadar hızlı bir çizgiyi çizerek baktığımızda teknik için şu belirleme görülüyor. Teknik, etik açıdan bir erdem, insan felsefesi açısından bir değer, başarı, değer felsefesi açısından da bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü teknik değerler arasında bir değer, erdemler arasında bir erdem, başarılar arasında da bir başarıdır. Yine burada üzerinde durup düşünmeye değer bir nokta olarak etik ve değerler meselesi bakımından önemli görünüyor. Öyleyse şunu söyleyebiliriz, teknik özünde etik ve antropolojik nitelikli bir alandır insanla ilgili etik ve antropolojik niteliklidir. Bunu başka bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. İnsana ait, insandan asla koparılamaz ve insanın da onsuz olamayacağı bir şeydir. Ki bu noktada hemen hepimizin bildiği Nerv Uygur hocamıza, düşünürümüze bir gönderme yapmak istiyorum. O da Şöyle dile getiriyor, tekniğin da olan bu koparılamaz bağını saçımızda, topuğumuzda, dişimizde, gözümüzde, kulağımızda, kemiğimizde vardığımız için önemli teknik ürünü bir şeyler taşıyoruz büyük olasılıkla. Evde, işte, sokakta, kentte, kırda, nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım hep teknikle birlikteyiz. Her yanımız teknik. Tekniğin içindeyiz. Onsuz olamadığımız yer zaman tasarlamak olanaksız bir şey. Teknik bizden ayrılamaz. Biz de onsuz olamayız. Bunu görüyoruz. Yine bir başka düşünürümüz Ahmet İnan. Şöyle bir kitabı var. Nelma Uyku'nun çalış Ortam'da Teknik adlı kitabı. Çok belki sizler de haber edersiniz. Belki ilginizi çeker diye kitabın adını da vermek istedim. Ahmet İnan'da teknoloji benim neyim oluyor diye bir kitabı var ve böyle bir soru soruyor. Teknoloji benim neyim oluyor diye soruyor ve şöyle bir yanıt veriyor. <gülüyor> teknoloji benim ateşim oluyor. İçimde ve dışımda onunla kendime yakışan dünyayı kuracağım. Gönlümü ve elimi. Onunla ısınacak içim diyor. Ne kadar insana ait bir şey demek ki teknik. Gerçi Ahmet İnan teknoloji olarak bunu söylüyor. Böyle bir ayırım. Çünkü e, bazı literatüre baktığımızda teknik olarak kullanıldığını, bazı literatürlerde de teknoloji olarak kullanıldığını görüyoruz. Tabii e, ben bu ayırımı yapıyorum, tartışalım diye de hani bu ayırının işe yarayabileceğini düşündüğümler. Evet, şimdi e, 20. yüzyıldan teknik meselesini e, sorun olarak ele alan hepimizin bildiği ünlü filozof Haldiger de şöyle bir gelirleme, saptama yapıyor teknikle ilgili. Teknik aslında şöyle bir adlandırmada bulunuyor. Ben Türkçe'de ona iskelet demeyi uygun gibi geldi. Belki sadece iskelet demek yeterli olur mu? Ana çattığı da denebilir. Kendi dilinde günlük hayatta kullanılan bir terim kullanıyor, bir sözcük kullanıyor daha doğrusu. İşte sehpa, kitaplıgrafı, araba, şas, şas, şasi deniyor değil mi ona? Evet. O anlamlara gelen bir sözcüğü kullanarak tekniğin adını böyle koyuyor. Ve bunun aslında insanla olan bağının önemi ayrılamazlığı üzerinde duruyor. Ama aynı zamanda mevcut dünyada, kendi yaşadığımız 20. yüzyılda, teknikle ilişkili, o teknik teknoloji ayrımı yapmadan, teknik terimini kullanarak ilişkili yaşanan o teknikleri sorunları söylüyor. Şimdi e, burada tabii şöyle bir şey de e, dikkatimizi çekiyor. Valayda gelir düşüncesi. Ben orada biraz farklı düşünüyorum. Diyor ki tekniğin özüyle insan arasındaki bağın niteliği henüz aydınlanmamıştır. Varlığın tarihine bırakılmıştır varlığın tarihine kalmıştır. Varlığın takdiri bir anlamda gibi bir şey var burada. Evet, bu biraz Heidegger'in söylemine uygun olarak çok yoruma açık bir ifade olmakla birlikte aslında tek bir insanla olan bağ özünde etik nitelik bir bağ. Etik olduğunu göz ardı ettiğim sürece de bu nokta bize kapalı, karanlık kalabilir. Evet, şimdi e, hemen bu noktada başka bir e, bakış açısına değinmek istiyorum. Biraz önce teknolojinin evrimi diye söylediğim kitap, George Bazzalla adlı e, bir e, bilim tarihçisi. O da teknik, teknikle, daha doğrusu teknik demiyor, da teknoloji diyor. Teknolojinin e, tarihine bakarak kabul edile gelen şu düşünceye karşı bir yeni ya da farklı bakış açısı ve düşünce sunuyor. Teknoloji genellikle kabul edildiği, sanıldığı ve kabul edildiği gibi ihtiyaçlardan doğan bir şey değildir. Savunusu, iddiası ya da söylemeye çalıştığı şey bu. Peki nedir? Aslında teknoloji bir çeşit evrim geçirmekte olan bir şeydir, bir de evrim içindedir tıpkı, diğer evrim alanlarında olduğu gibi, canlıların evriminde olduğu gibi. Peki bu evrimleşen teknolojinin ortaya çıkış, dayanağı nedir, nereye dayanmaktadır ya da bu düşünceye hangi tarihsel belirlemelere dayandırmaktadır? Örneğin tekerleğin icadının bir ihtiyaçtan olmadığını söylüyor, ihtiyaç kaynaklı zannedildiği gibi. Çünkü toplumların tarihine bakıldığında tekerlek kullanmayan topluluklar, tekerlek kullanan, tekerlek bilindiği halde tekerlek kullanmayan toplulukların olduğunu söyleyip bazı verilere dayanarak bu düşünceyi söylemeye çalışıyor ve aslında tekniğin insanın bitmez, tükenmez, sınırsız hayal gücünün ve temelde istemesine, arzusuna dayalı hayal gücünün bir ürünü olduğu ve hatta Teknolojideki çeşitliliğin, teknoloji alanındaki çeşitliliğin doğadaki çeşitlilikten çok daha fazla olduğunu ve bu kadar çeşitlilik gösteren bir alan olarak aslında bunun temelde insanla bağlantılı, insanın isteyen yanıyla bağlantılı ve onun sınırsız hayal gücünün bir sonucu olarak ihtiyaçlardan bağımsız şekilde bir evrimleşme içerisinde ortaya çıktığı düşüncesini e, ilginç bir düşünce olarak göründe bana ortaya atıyor. Şimdi örneğin şöyle e, belirlemeler var hani onu da hemen kısaca sizlerle paylaşayım. Bu düşünceyi benim e, şöyle şu, şu anlayış var. Diyorlar ki örneğin modern tarım ticareti, modern tarım ticareti. İnsanlığa yeterli ölçüde gıda sağlama çabasından çok daha başka kaydıyla harekete geçer. Dolayısıyla ihtiyaç değil buradaki ana motivasyon. Yine gökdelen, hani çok gökdelenlerimiz var bildiğiniz gibi. İnsanları sadece beklenmedik hava koşullarından koruyan bir yapı değildir. Başka motivasyonlar var. Bunlara dikkatimizi çekiyorlar. Yine e, Bazalan'ın e, aktardığına göre söyleyeceğim. Ortega'yı gase önemli bir 20. yüzyıl düşünür olarak enteresan bir şey söylüyor. Teknoloji gereksiz olanın üretimi diyor. Gereksiz olanın üretimi. Ve şöyle bir şey yine söylüyor. Teknoloji kısır Taş devrinde bile bugün olduğu kadar gereksiz bir şeydir. Yani taş devrinde de gereksizdi, bugün de gereksiz diyor. Yani bu tür biraz aşırı görünen teknolojiyle ilgili yorumlar olduğunu da görüyoruz. Tamam bunları da dikkate almak gerekir. Ama ben hani bu noktalara değinirken vurgulamak istediğim asıl nokta insanın teknolojiden değil ama teknikten vazgeçemeyeceğidir. Teknolojiden vazgeçebiliriz. Ama teknikten vazgeçilemez diyorum ben. Hani bunu eğer konuşabiliriz ne demeye çalıştığım. Tabii teknik, vazgeçemeyeceğiz bu teknik nedir ki? Bunu bir araç, gereç, makine saire bütün bunlardan ibaret bir şey diye anlamamaktan dolayı. Öyle anlamıyorum çünkü öyle anlaşılamayacağını düşünüyorum. Peki nedir? Yine nerede Uygur'dan yararlanarak, yardım alarak şunu söylüyorum. Teknik, insanı içine alan, onu sarıp kuşatan bir yapı. Tekniği kuran, var eden insan. Ama insan da teknik içinde var olabiliyor ancak. Ondan vazgeçemez. Ancak yine en başta belirmeye çalıştığım tehditlere dönecek olursak 100 günümüzde daha da 60 bir düzeyde teknikle ki burada belki teknik mi diyelim belki öyle de diyebiliriz teknikte teknolojiyle ikisi birlikte başımız büyük derde girmiş durumda. Bir derdimiz var. Yine Uygur yine bu derdinle ne olduğunu çok güzel şöyle ifade ediyor. İçinde yaşadığımız, nefes aldığımız, bizi taşıyan bir gemi gemiye benzetiyor, gemi diyor. Aynı zamanda her şeyi yıkıp yok edebilen bir gemi, insanlık için büyük bir tehlike haline al, alabiliyor, almıştır kimi durumlardan ve şöyle, onu da şöyle ifade ediyor: Hiroshima'da patlayan teknikle öyle çok şey birden tank ki kafamıza iki yanı keskin evrenci biri bir bıçak teknik her şeyi öyle kesip biçiyor ki kesen eli de kesip biçiyor aklını başına almazsa insan türünü de böyle bir yanı var evet Şimdi bunları, bazı noktaları göz önünde bulundurarak söyleşimizi sürdürelim diye değindim. Şimdi burada şöyle bir soruyu yönetmek istiyorum. Önce kendime sonra sizlere. Evet. Peki teknikle ilgili soru nedir öyleyse? Dünyaya ne oldu da kendine, özüne, varlığına ait olan bu şeyle ilişkisinde böyle bir tehlikeye düştü insan Evet. ben buna şöyle bir yanıt vermeye çalışacağım. 20. yüzyılda olan bakın bakarak bu vermeye çalışacağım. Diyorum ki 20. yüzyılda özellikle insanlık ve insan olma bilgisi, insanlaşma bilgisi elde edilen bir tür bilgi karşısına yenik düştü. Bu hangi bilgi? İnsan olma bilgisinin yeri düştüğü bilgi hangi bilgi? Bu belirli anlamda pozitif demekten kaçınacağım ama sadece olgulara dayalı bir bilme etkinliği. İnsanın sadece pratik, fayda ve çıkar. Bunu da ekleyebiliriz. Bunu Göz önünde bulunduran, buna hizmet eden, bunu amaçlayan bir bilgi isteğine yöneldi ve bu bilgi e, her şey belirler hale geldi. Şimdi örneğin şu, şey, hemen şunu söylemek istiyorum. 20. yüzyılın başlarında hani bazı ideolojiler de vardı. Onlarla birlikte, örneğin felsefe tarihinde felsefe alanlarında etik, değer felsefesi gibi alanlar çok geriye itildi, hatta önemsizleştirildi sizleştirildi Yine bu aynı bilgi anlayışının getirdiği bir sonuçtu. Yani belki de bu uygulamalı bilimlerin, bilgi alanlarının elde ettiği başarıların getirdiği bir sarhoşluk durumuydu. Bundan dolayı diğer alanlar kolaylıkla göz ardı edilebildi. Ve bunun sonuçları insana ne oldu? 20. yüzyıldan Düşünme sığlaştı. Hani burada Hadeger'den esinleniyorum. Bilgi darlaştı. Yaşam yüzeysel hale geldi. Hala bunun devamını görüyoruz. Ve insanın, bütün bunların sonucunda insanın transendent yanı tamamen göz ardı edildi. Oysa insandan aşkın bir yan vardır. Transendent bir yan vardır. Bu yok sayıldı sadece cisimsel bir varolma olarak, hani ben bu cisimsel bir transatlantı belirli bir anlamda öte dünyaları kastetmiyorum. Yani o bağlamda değil. İnsanın kimsel varlığı, kimsel varlığı, göz edildi. Hani Heidegger'in dediği varlığın anlamı unutuldu diyor. İşte Nietzsche'nin aradığı, yeryüzünün anlamı olan insanın yeryüzünde var olmasının önü kapatıldı. Bütün bunlar aslında dar, sığ bir bilgi alanı yüzeysel bir yaşamı insana getirdi. Biz hala onun devamı daha da artan şekilde gidiyor diye düşünüyorum. Gerçi filozoflar daha eski çağda bu tehlikeye dikkati çektiler. Platon da bunu çok açık görürüz. Sadece öğrencilere yasalarda bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Hani e, matematik hesap kitap olan bilgiyle eğitirse bu büyük bir tehlike olur diyor. Onun için ona mutlaka etik bilgi edinecek bir şekilde eğitimi e, vermeliyiz. Bunu gözden kaçırmamalıyız diyor. Neden diyor? Çünkü insanın yapısında bulunan, şimdi başka bir şey geçerek birazdan ona da başka bağlamda da değineceğim. insandaki eros'a işaret ediyor erosun çok ıı, erdem bilgisi olduğunda çok yaratıcı insanca bir dünyayı ıı, ya doğru ya da bu benim dünyanın oluşumuna doğru evrileceği gibi tersi bir durum olarak olacağını ve tam tersi bir yöneticilerin evet. açılan bir tiranın çıkabileceğini örneğin dikkati çekiyor. Bir iyi bir eşek arasında çekiyor evet. insandaki erosu. Ondan dolayı etik eğitim, etik bilgi bunlara dikkatimizi çekiyor. Evet. Şimdi bütün bunların ardından şöyle bir şeyi söyleyerek sona doğru yaklaşıyorum aslında. Teknik bir erdemdir bir değerdir, başarıdır. Teknoloji ise tekniğin insanın kendini yabancılaşmasıdır. Yabancılaşmış da vardır. Çünkü bir olgu olarak peki insanın yabancılaşması e, neyden e, dolayı e, bugün insan ve dünyaya egemen olan teknolojiden dolayı. Teknoloji aslında ilginç bir şey. Artık tamamen insana hükmeden İnsanı yöneten, insanı belirleyen bir güce dönüşmüş. Bunu görüyoruz. Oysa insandaki bir erdem, deli bir anlamda erden. iken günümüzde teknoloji tamamen insanı, insanı hükmeder, bir durum darlar. Teknikle insan arasındaki il ilişkiye baktığımızda özünde İnsanın teknikle olan ilişkisi olan halinde olduğunda doğayla bağı, toprakla bağı sağlamdır. Sürüp gitmekte olan bir bağı vardır. Ama teknolojiyle ilgisinde baktığımızda insan doğadan tümüyle kopmuş durumdadır. Yabancılaşma tam burada kendini gösteriyor. Ya bugün artık Doğaya dokunamıyoruz. Doğanın varlığından bile haberdar olamıyoruz. Toprağa <gülüyor> ne kadar erişebiliyoruz? Yani çoğudur yıllarda. <gülüyor> hani e, bu yaşadığımız kentlere baktığımızda binalar, hani teknoloji buna indirgemek anlamında söylemiyorum, örneklendirmek anlamında söylüyorum. Bir de son yıllarda camdan binalar çıktı. Bunun sonuçları tabii bütün bu fiziksel ortamla ilgili ciddi sorunlar karşımıza çıkarıyor. Şimdi e, tekrar şu noktaya dönmek istiyorum. Öyleyse teknoloji sorunu biz yani bunu daha belki çok konuşulacak bir sorun. Çözüm nasıl bulunur? E, yani çözüm yollarının bilgisi var da bu hayatı nasıl geçirir o anlamda? E, bu konuda yine de imser olmak olalım diyorum da. Galiba çok da değil bunu söylerken bile. Evet. İnsanın e, eylemlerinden ve, ve eylemlerini beliren istemenin niteliğinden kaynaklanan bir sorun. Burada kant var aslında bunun temelinde de. Bizim bugün karşı karşıya kaldığımız bu sorun, böyle bir sorun niye var? Çünkü insan isteyen yanıydan istemesi bakımından eylemlerini özgür bir istemeyle mi gerçekleştiriyor? Yoksa doğa yasalarına Doğa eden sevdiğine bağlı belirlenmelerle yapıyor? Mesele buradan Dolayısıyla yine özünde bu etik meseleye dönüp geldik. Öyleyse şunu söyleyebilirim. Teknoloji sorunu özünde bir özgürlük sorunudur. Eğer bu soruna çözüm bulunsun isteniyorsa teknolojiyle ilgili sorgulama ve Çözümler, uygulama bakımından da, bilgilenme bakımından da, uygulama bakımından da, değerlerden, değerlerin bilgisinden kopuk şekilde yapılmamalıdır. Başka yolu yok çünkü, bunu hep gözünde bulundurmalıyız. Bir de şu noktayı belki buraya eklemek istiyorum, Tabii bu çok üzerine konuşulabilecek bir nokta gibi görünüyor bana, bilmiyorum siz de, sizlere de öyle görünür mü? Bilmiyorum. Belki 20. yüzyılın başlarından ya da ortalarından bu teknoloji sorunu konusunda yaygın olarak işte doğa bilimleri, çünkü e, uygulama alanında e, işleyecek bilgileri ortaya çıkaran e, doğa bilimleri işte. Atom parçalarında daha başka şeyler yapıldı, yapıldı. Bunlar e, sorumlu tutuldu. E, ben şuna da dikkati çekmek istiyorum. Belki onlardan fazla doğa bilimleri değil, insan ve toplum bilimlerinin bu konuda sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ve şuna vurgu yapmak istiyorum. Teknoloji sorunu, hani özgürlük sorunu dedim ama o kavram açıldığında onun içerisinde çok daha başka uygulamaya dönük noktalar var. Yani şunu söylemek istiyorum. Özgürlük sorunu derken teknoloji sorunu aslında... Aynı zamanda bir iktisat sorunudur. Bir insan hakları sorunudur. Bunun dışında bir toplumsal sorun, hukuk sorunudur. Toplumsal bir sorun olarak hukuk sorunudur, bir psikoloji sorunudur. Yani insan ve toplum bilimlerini geniş olarak söyleyecek olursak, bütün bu alanların içinde bir sorundur. Yani bunu doğa bilimleriyle sınırlı tutmak, yanlış, yanıltıcı olabilir ee, demek istiyorum ama bunu söylerken de yine şu soruyu kendime soruyorum. Böyle olmakla birlikte hani doğa bilimlerine tekrar dönelim. Hani bir yeni bir bilgi ortaya koyan bir fizikçi ya da bir uygulama alanındaki mühendis, artık bunlar uygulama, teori, pratik ikisi birlikte de yapılıyor. Mühendislik alanında da teorik çalışmalar yapılıyor. Hani herhangi bir bilim insanı, mühendislik alanında, doğa bilimi alanında herhangi bir yeni bilgi, hani bu, işte ben o şey bilmiyorum, işte atomu parçalamak gibi ya da başka bir şey gibi, Şimdi nörobilim alanında yapılan çalışmalar var. Bu ortaya koyduğu bilginin sonuçlarından sorumlu tutulmalı mıdır, tutulmalı mıdır? Bu gözden kaçırılmamalı. Yani ben sadece böyle benim işim budur, bu bilgiyi ııı e, buldum, koydum, bunu kullanan insanlardır diye. Yani siyasetçilere mi bırakılacak meseleymiş sadece? Gibi sorulardan yine kendi kendime sorduğum, üzerine düşündüğüm sorular. Evet. Şimdi birkaç gün önce sizler de mutlaka duymuş olmasınız bu noktada. Şöyle bir haber okudum. haberi basladım. Rusya silah kullanabilen robot yaptı. Böyleyim, böyle bir Haber. İsabetli atışlar yapabiliyormuş. Tabii belki böyle geçerken o sıra aklıma gelmeden de yapay zeka meselesi var başlı başına. Tüm bunlar. E, nörobilim çalışmaları var. Onun yeni yeni vardıkları bilgi alanları var. Nöronlar üzerine çok ayrıntılı bilgiler ortaya konuyor. Ama bunların hepsi etik bakımdan ilişkilendirilmek olacak ve etik açıdan gözden geçirilip değerlendirilmedikçe ve bu da siyasetten, hukuken, ikisiden toplumlarda işte yönetim alanlarında düşünülmeden boş bırakılacak bir alan gibi görünmüyor. Bunlar yapılmadıkça bu sorun ne kadar aşılabilir sorun işareti. Şimdi belki biraz dağınık gibi olmak ve çok ilgimi çeken. Şöyle bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 1963 yılında Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Assam eyaletinde doğan e, Javad Erdeoğlu, Murai Payeng (diğer adıyla Orman Adam) eskiden çorak olan, şimdi ise ormanla kaplı olan Majuli adasını kurtarmak için 1979'dan beri mücadele ediyor. Bu haberin ayrıntısına baktığımda şey gördüm çöl olan bir araziye herkes deli gözüyle baktığı bir kişi 79 yılında başlıyor bir işe. Ağaçlar dike dike o alanı ormana çeviriyor. Şimdi insandaki olanak dedim ya orada bir teknik yok mu? Var. Şimdi söz doğaya gelmişken Stoğa Okulu'na bir gönderme <gülüyor> istiyorum. Doğaya uygun yaşamak. Belki de Stoğa Okulu'nun o dönemde üzerinde durduk. Pistola okul aslında yaşam tarzı, bir yaşam tarzı oluşturup bunu yaşamaya çalışmak bakımından teorik temelini Aristoteles'ten alır. Aristoteles. Belki biraz Platon da ama Aristoteles ağırlıklı bir okul bir anlayış. Şimdi bu düşünce üstünde belki de günümüzde yeniden durmak düşündük doğayla kokmuş olan bağımızın yeniden inşa edilmesi nasıl olabilir? Şimdi şeye döneceğim. Kültür diyoruz. Hani bir yandan teknik, teknoloji, değil mi? İnsan dünyasının ve insan kültürünün bir parçası teknoloji. Ama kültür dediğimizde, kültür sözcüğünün etimolojik köklerine gidildiğinde aslında insandaki o kırsal yaşamın belirlenimini görürüz. Yani kültür, topraktan kopmuş bir kültür insana aykırıdır, insana yabancıdır diye düşünüyorum. Evet, burada bitireyim. Teşekkür ederim. Tartışma sorular. Şöyle bir kitabı da sizlere tanıtmak isterim. Belki duymuş olanlarınız vardır. Yazarı Hikmet Birantı. Alıç Ağacı ile Sohbetler. Bunu da e, hoş bir e, kitap. E, İş Bankası, Türkiye İş Bankası yayınlarından e, girişi çok hoş anlatır. Girişinde çok hoş e, bu insanın toprakla olan bağını çok güzel anlatıyor ve kendisi bizzat bunu yaşayarak bir ziraat mühendisi, avuç ağacıyla konuşarak insanın aslında varlıkla, dünyayla yani fiziksel dünyayla olan bağının bundan uzaklaşmanın ne kadar acı bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Bunu da... Evet, evet. Teşekkür ederim. Ben de buradan haberdarlı oldum. Çok teşekkür ederim. Siz, siz, buyurun, buyurun. Netleştirmek için soruyorum teknik teknoloji arasındaki farkı. E, teknik olanaklar dediniz. Teknoloji bu olanakların ortaya çıkış şekli. Yani bir örnekle şöyle anlayabilir miyiz? Teknik ateşi yakma bilgisi, at ateşi yakabilme. Bu ateşin çakmakla mı, tüple mi e, veya çakmak taşıyla mı yakılma şekli teknoloji oluyor. Böyle mi anlamamız lazım Hı -hı. bunu? Yok, teknolojiyi biraz daha e, olgusal olarak eylemlerle ilgisinde e, düşünmek. O ateşle ne yaptığımız, o ateşle e, insan dünyasına ne yaptığımız, teknoloji biraz onu e, olgusal olması bakımından öyle düşünüyorum. Yani teknolojide daha çok yıkıcı yan ağır basıyor. Ateşle... Teknoloji bu bir şey olarak görmüyorum. Ateşle yemek pişirmek mi teknoloji Hı. oluyor o zaman? Yani o, o, o, olgu dediğinde o mu? O, o teknik ateşle yemek pişirebilmek. Yani onun içerisinde o bilgi ve o beceri var. Ama teknolojiyi son 200 yılda, yani son yıllarda oluşmuş bir olgu olarak görüyorum ben. Tabii böyle gö görmek karşıla bir ama ben böyle görüyorum. Tamam, atom bombasını ateşli atom bombasına dönüştürmek teknoloji oluyor. Yok şimdi o teknoloji aradaki fark anlamadım <gülüyor> ben. Hani <gülüyor> evet şimdi şey ben... Evet aynı şey. <gülüyor> Merhaba. öncelikle hem GKMV'deki hem buradaki sunumlarınız için teşekkür ederim. şimdi ben de profesyonel iş yaşamında eee Çalıştığım ve yönettiğim işleri bir parçası teknolojiydi. Onun için gerek Aristoteles'ten, geçen seneki sorumlularınızdan bu yılı değerlendirdiğinde teknik ve teknoloji ile ilgili hani hem bir katkıda bulunmak istiyorum hem de buradan anladıklarımı ifade ederek benle ayırım düşünüyorum. Bir gün felsefe doktorası da yaparsam bunların üstüne hani, benle düşünüyorum. Onu paylaşmak istedim iki cümle. Şimdi teknik, e, siz de çok net anlattınız, geçen yıl da anlatmıştınız bunu başka konularda. Biz insanız, insanın doğasındaki teknik gerek Aristoteles'e göre düşünsel, dihinsel özelliklerimizden biri. Örnek ben hayatıma teknikle başladım, matematik mezunu hisseden, e, teknolojide mühendis, Sonra üzerine finansman, sonra arada IT, üç meslek edin ama sosyal tarafımı da bırakmadım. Bu teknik demek ki benim bazı özelliklerim içinde var. Bunu kullanırsam bu bence iyi bir şey. Doğayla bütünleşmemi de sağlıyor. Örnek verdiniz, gidip şuradaki yeri biçebiliyorsam bir organik çiftlik kurabiliyorum. Ama teknoloji tarihsel süreç, çok doğru söylediniz bence de. Bunu, bu tarihsel süreci, bunu başka bir şeyine zaman işte tehlike orada bakıyor. 20. 21. yüzyılda şöyle, biz iş yerlerimizden de emekli olana kadar hep her şeyi teknoloji içine soktuk. Hep kastımayız diyoruz. Yani bütün bilgileri soktuk, onlar bizi yönetmeye başladı. Proje yaptığında onun için oluşturduğumuz ürünler. İşte tehlike burada. 20. ve 21. yüzyılda hatta bu yüzyılda tekrar teknolojinin felsefesinin tanımlanması kanaatindeyim ben. Neden? Teknoloji bizi satın almış durumda. Yani biz insanın sunulabileceği bilgileri bir makinenin içine koyduk. Makine da bizi yönetiyor. Bence açıklanması gereken tehlikesiz hocalarımızla tartışmamız. Gerekli antik çağda gerek bu çağda budur. Bu çok büyük bir tehlike. İki söylemek istediğim ve sormak istediğim sosyal tarafından bahsettiniz. Ve özgürleşme onları notu aldım. İnsanlar konuşarak artık kendini özgür hissetmiyor. Benim. Çünkü konuşamıyor. Kavramları karıştırmış durumdayız. Teknolojiyle özgürleşiyor. Şimdi siz sosyal medya kullanmıyorum dediniz ya, eminim şurada telefonuna bakan, on kişiden bir kişi daha orta şey grubunda e, Facebook'a bakmıştır. Orada çünkü özgürleşiyorsunuz. Ya da LinkedIn'e bakmıştır. Orada insanın teknolojiyi kullanarak baş başa bir özgürleşmesi var. Şimdi buradayım ben, bu aynı mı? Sözünüz aynı ki. Bu aynı Evet yani bazı karnı yerlerde? özgürleşme. İnsanlar baş başa bağımlışma var. <gülüyor> ben de değişmek gibi görünen bu evet, ana evet, aslında insanı Pahamlılık yapıyor diyorsunuz. Ama insanlara konuştuğum zaman ben de onda ne düşünürsünüz diye sormak istedim. İnsanlığın bir kısmı da bununla ben de ilgileniyorum. Özgürleştiğini düşünüyorum. Evet burada bitireyim. Teşekkür ederim.